Hoş geldiniz. Neredeyiz biz? Evet, Yine Bu sefer de, bu hafta da Küçük, küçük Yıl Yöz Stüdyo'ya geldi. Allah'ım nasıl geliyoruz ya? Her ay? hafta buradayız. Her hafta 4 evet. bölüm oldu. Aynen. <gülüyor> bir de bizim yani ana stüdyolarımız biliyorsunuz İzmir'de. <gülüyor> yok, Selim Paşa stüdyoları var, Bakırköy var, Kadıköy evet. var. Aynen, bir de Küçük, küçük Yıl Stüdyosu oldu. O her yerde <gülüyor> evet, boş ya, bulduğumuz evde çekiyoruz. TV8'in bu, bu kadar stüdyosu yok İstanbul'da. <gülüyor> Ama hala biz ünlü değiliz diye böyle ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet. İşte hayat böyle abi. Çünkü 28 podcast öyle. kaydetmiyor. Olabilir. <gülüyor> yine ölü bir işe girdik ya. Allah'ım yardım. Neyse. Ölü bir sektörü atladık yine. Öyle. Evet. Evet. Neyse. Evet bir önceki bölümümüzde Lady Pandora en sonunda Baggers Nest'le giriş yapmış. Bizi görmüş. Ve biz random adamlara skill atarak <gülüyor> kendimizi <azal>. rezil <gülüyor> <gülüyor> Kendimizi cümle aleme güldürmüştük. Evet. Bakalım şimdiki bölümde neler olacak? Buraya ben bir şey, bu, Evet, buraya aynen. Tamam, evet, D&D tamam, evet. introsumuzu buraya koy, evet. Bakalım bu bir avuç, şaklavan. Hayatta kalmak, başarabilecek mi? Böyle tek başına adam kovalayan falan. <gülüyor> <gülüyor> Ve adamlı. <gülüyor> Kendi <gülüyor> kend <gülüyor> kend <gülüyor> elfler, bakalım ne yapacaklar? <gülüyor> evet, Neydi Pandora o zaman <gülüyor> dükkanlara tek tek bakıyor. Evet. Peki o zaman şeye doğru gel gel gelirken ben e, Asos Space'e giriyorum. Hani size o... doğru evet. yaklaşırken diyorsun. Aynen. Bu arada evet. size doğru gelirken yol üstünde bu sizin birkaç kere gözünüze çarpan o karavanın da tabii ki önünden geçer. Hı hı. Ve karavanın camına gelip şöyle tıklattığı zaman çok ufak böyle yani bir fare dediği gibi belki böyle ufacık bir yerin Açıldığını görüyorsunuz Yani zaten Arkasında ne olduğunu görmüyorsunuz ama sadece yani bir şey açıldı orda ve bir Yani bir gözle bir ağız belki sadece görüyorsunuz <gülüyor> ne olduğunda Hani belli değil Orada sadece onlar arasında bir diyalog dönüyor yani içerideki adamla Bu wow. Pandora arasında bir diyalog dönüyor <gülüyor> Ama Hani bu ikisinin işbirlikçi mi olduğunu yoksa hani bu adamdaki kendi çapında bir satıcı mı, hani onunla ilgili mi konuşuyor? Hı -hı. Hani sen necisin diye mi soruyor? Hı -hı. Onu bilmiyorsunuz yani. Evet. yolun e, Detayları konusunda bir şeyiniz yok. Bir 2-3 dakika kadar onlar orada konuşuyor. E, ondan sonra e, adam yine orayı kapatıp, e, Aynı hiçbir şey yokmuş gibi ya sanki orası yine ölü dükkan. Hiç fikrimiz yok aslında konuşmayla alakalı. Evet. Hayır, ama öyle yani öyle. en azından içeride birinin olduğunu görüyorsun. ki Konuşma hissi yakın olan ama Gardlar dışında. Ee, yok. Gar. Ya yani bile yakın değil yani. Kartlar özel bir konuşma. böyle. E ya aslında Gardlar hiç hiçbir konuşmaya yakın değil. Yani zaten genelde konuşmuyor yani dedi. E Çok fazla konuşmuyor yani. Muhatap olmuyor yani bu adamlarla. <gülüyor> Yakın koruma değiller. Yani. Peki ben burada bir detay soru soracağım yani merak ediyorum. <gülüyor> Gardlar ne giyiyor? <gülüyor> Normal şey yani armor Ledüz hmm. full. Üzerinde evet, evet. ablum falan var mı yani bizim gördüğümüz? Hı -hı. Krallığın ablamları var. Ama böyle özel bir şey yok ama. Yok. Silahları ne? Spear mı, kılıç mı? Ya hepsinin, yani neredeyse hepsinde bir işte kalkanları var, kılıcı olan var, mızrağı olan var, i̇şte ne bileyim. Ya yani tabii kalkansız olanlar da var. Yani. Tabii öyle. Yani genel olarak ama şövalye. Yani Peki ırk olarak insan mı falan i̇nsan, mı hepsi? İnsan. Başka ırklardan? Yok. yok, yok, yok. Peki Lady Pandora böyle kaç yaş civarı? En azından bize gözüküyor. Ha, bu yürüme sorusu değil mi? <gülüyor> ya, 30'lu 30 yaşlarında hmm, öyle. Tamam ya. geç tamam. Süper. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tam kıvamda. <gülüyor> <gülüyor> bunun sonucunu biliyoruz. Zaten yani. bunun sonucu kötüye girecek. Ee, bu yoldan sonra hani diğer dükkanları yani yavaş yavaş e, Ace of Spades'e doğru geliyor. gamplarıyla geliyor. Tamam ben içerideyim ya takılıyorum barda oturuyorum. Valla bende ben çekilip bende bir şeyler falan Benim doğruyorum. mermer saatim olmuş mu ya? İki saat geçti mi? Yok canım daha fazla evet, olmadı o Ben kardeş. dışarıda bu işte komboyun arkasından çaktırmadan kendimi yavaş yavaş etrafa bakınarak ben de konvoyla beraber yürüyorum. Ben bir şey ama kapının oradayım ben Önce de yani. Önce sizin bu simitçiye yani Aha. bakınız bir önceki bölümlerden de Hı. o evet. e, Resurrection'ın Black Smith işlerini yapan dükkana Simitçi ismini verdik Evet Talihsiz bir isim Ama böyle gelişti yani işte O Siz yani ilk başta Sırada o olduğu için ilk gireceği yer orası olacak Hıhı <gülüyor> ee, tabi şey yaparsa yani Siz ee, hepiniz şey mi ya, Ace of Spades'in içinde misiniz? Ben kapısındayım, orada dışarıdayım ben. Ben de dışarıdayım. Vallahi, yani ben içeride, içeride oluyorum. İçerideki eşyalara döküyorum ki de şey söylüyorum ben. Aa, bunlar muhtemelen mi? Aa, müşteri tamam, aylık. Aynen aynen. aynen, aynen. Ama kendinim... <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kaç kaynaya falan diye soruyor. Saçma sormayacak. Parası da yok. <gülüyor> Her şeyin sadece fiyatını soruyor ya. Yani. <gülüyor> Kıl <müşteri> böyle. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Havuç havuç salıyor ben. <gülüyor> Pazarlık yapıyormu yine parası yetmiyor <gülüyor> almıyor <gülüyor> da <Almıyordu. gülüyor> böyle salak. Bursa <gülüyor> mı <damlı> geldi. <gülüyor> evet. Ne, neydi? Ee, hani hiçbir dükkana girmezken smitçi dükkanına e, girer hatta iki tane de e, Gart'la beraber <gülüyor> uh, girerler. O zaman biz bunu görmüyoruz ama. İçeride olan kim? Biz tamam, kimiz? Ne? Sen sen şeyde misiniz? Eso Space'de. Hayır. Eso evet. Space'de. Hayır, kul simitçi. Ha, tamam. Biz ne, o, biz bunu e görmüyoruz e yani ondan Bizim haberimiz. şeyi görüyorsunuz yani. Hani cam var, şey. Var. Ha, evet, Kalabalık şeklinde gelen. oradan Yürü. onun içeri girdiğini gördünüz yani. Tamam. ama hani şeyi görmüyorsunuz. İçeride ne oluyor, ne bitiyor tabii ki. Hani onları okay. göremiyorum. Bir böyle nereden baksam bir 10 dakika kadar Üff <gülüyor> ee, İçeride bir, bir şeyler durmuyor. Kapıdan duyabiliyor muyuz? Neye konuştuklar? Yok duyabiliyorsunuz. Yani bulunduğunuz yerde en azından içeriden öyle bir şey duymanız mümkün değil. Yani ancak Peki birimiz e, içeriye girmeye çalışsak e, O sırada Gardlardan martlardan bir şey olur mu? Kapının önünde duranlar var. Şu an yani içeriye kimseye alıyorlar alalım. gibi durmuyor. Ee, biraz daha süre sonra zaten <gülüyor> Çıktılar. Şeyler. Okey o zaman Böyle direkt gibi. simitçiye girip ee, soruyorum, reis sıkıntı mı var? diye Kelsin'in içiye <gülüyor> <gülüyor> Drake, Drake miydi? Drake ile şey... Klaus, Klaus. Klaus. Sana e, hani şu an değil gibisinden bir kafasıyla tamam. bir Şöyle, işaret yaptı Kaçlarını yani, kaldı gördüğü hani, Uza <gülüyor> Seni daha hani kapıda gördüğü anda hani sanki buraya girme Ha. Gibisinden bir işaret yaptı. Ben de sana. o zaman hemen orada rol yapmaya başlıyorum işte. Ya yani bunların şimdi... fiyatı ne kadar dayı? <gülüyor> ben de şu, şu benim baltayı biletiyim diyorum evet. diye. Öyle. Evet. <gülüyor> hemen evet, evet. Rol yapıyorum ki, rol kesiyorum ki etraftan şey olmasın. Evet. Anlaşılmasın. Yerin var diye ha. düşünüp. Sen de içeride misin? Sen dükkanı. Baltamın biletmeye gelmişim ayağıydı. Siz oradayken yine hepiniz işte Lady, Pandora ve yine aynı iki gardla İçeriye doğru girdiler. Tam biz içeride böyle bar takılıyoruz normal. Aşağı Space'e girdiler bu sefer. Exo Space'e girdiler. demir işçiliklerini ne yapalım? Sıkı sıktık öyle müşteri sizi gördü ama içeride hani çok fazla aslında şey yapmıyorlar. hani dışarı çıkmanıza dair falan bir şey söylemediler yani size. Hiç çıkmamız gerektiğini biliyor muyuz? Demiyorum artık ya Ne oldu ya bence gayet şey. ya ben böyle bir barda gayet oturuyorum arkamda önünki yani Pandora kapıya. da orada mı var? Şöyle gayet takılmaç <gülüyor> Ve Pandora Levin'in Yanına doğru yürür ve Şöyle biraz da seksi Bir şekilde böyle tezgahına doğru Eğilir hı hı. Ben böyle öff Başlıyoruz Şişliyor orada Eyyy! <gülüyor> <gülüyor> o ses <neydi? gülüyor> Hala burayı bize devretmemek konusunda kararlı mısın? Der Lemi'ye. Lemi de yine o aynı sesiyle. Size en son cevabımı verdim. Hala aynı. Şimdi burayı terk edin der. Ooh ben böyle mi? Be? Şey, uh, ben... uh, rekt <gülüyor> şey... <gülüyor> <gülüyor> bu dükkanı seviyor olmalısın umarım bu dükkanı kaybedecek kadar bir noktaya gelmeyiz seninle daha tekrardan demiye ve <gülüyor> bir şeydi de <desene>, seninle demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demiş cevap vermez ama e, adamlar yani kartlarına bir işaret verir ve kartlar böyle sağ solu dağıtmaya başlar. Böyle işte. Hem. Şey. Pandora He. Pandora şey yani e, çıkar mekanda. Hı hı. Yine kartlarıyla falan yani devam eder tamam. yola ama geride bıraktığı 4-5 tane adam dükkanı ufaktan böyle hani düdüklemeye ne bileyim işte e, bir şeyleri yere ya atmaya, bu. kırmaya, vazoyu kırıyor hı. bir şeyler yapıyorlar falan kafamı... Bir taze hareketler yapıyorlar Tamam yani. ben o an böyle kafamı kaldırıp dilemeye bakıyorum böyle yani Hayırdır der yani bir şey yapalım mı der gibi bakıyorum yani gözlerimle onu anlatmaya çalışıyorum artık ama anlamaz mısın? Evet. Mı Hı -hı. <gülüyor> Aslında burada bir rol gerekiyordu ama e, durum yeterince kritik olduğu için Hı. Hı. o ne bir cevap almazsın yani sana bir bir şey yap yapma gibisinden bir e, tepki vermez yani orada. Diyorsun. Evet, biz dükkanda gitmiyoruz. O zaman yan var ya, ya anne satıyorum şu anda bir <gülüyor> Böyle bir skillim var galiba. <gülüyor> evet, kartların annesini satıyor tek tek. Abi, <gülüyor> Abi biz gürültü döküp dü ben dükkana gidiyorum. Abi yani. ne yapıyor bu biliyor musun? Hı hı. Ben aksiyon alacağım, kusura bakmayın. Al Alton. Hep sana dönüşeceğim. Bende çıktığım poze izlerken. Bir skill de, yani şey de alıyorum. Gürültüyü. Hı -hı. Abi, dükkanın içinde. Hazır mısın? He tamdır wave değil. Onun için gidiyorsun. E, <gülüyor> evet. Avatarlı wave yapmayacağım. Daha yok. kötü olacak diyorum <gülüyor> ama. Evet. Fokla at basıyordum abi. Uu. Evet. Tamam. Ee, senin şey neydi? Druid'dik, fokus tarzı şeyin var mıydı? Cıcık çalı. <gülüyor> <gülüyor> şey, onu da seçmemiştim. Sen de seçiyor musun? Dedin ya şey, şey dedi ağaç kabuğu, nota hanne değil mi? Ha, evet evet. Ha. Hı hı. Ve o Elinde tuttuğun o ağaç kabuğunu böyle Okuyor. yukarıya doğru böyle hafiften Sallıyor. sallamaya, savurmaya başladığında oradan bir önce deli yani ağaç kabuğunun deliklerinden dumanlar çıkmaya başlar. Hı hı. Ve sen onu böyle sallamaya devam ettikçe bütün dükkanı bir sis oluşturmaya, bir sis kaplar. Tabii ki senin e, ne kadar büyük gücün olduğu veya bu tarz şeylerle sonuçta yani yanındaki adamlar da ne yapabildiğini bilmiyor. bilmiyor. Yani sizin de bu duruma biraz Tabii değişik bakmanız ya lazım abi. bu durumda. Belki bu karanlıkta görme olayı falan değişik yapma değil mi sizin için? Karanlık değil. Yani bu karanlık değil çünkü direkt <gülüyor> görüşünü kısıtlayan bir şey bu. E, ve tabii bunun üzerine yani gardlar da bir böyle hepsi bir alert durumuna geçer ama hiçbiri bir şey görmüyor yani şu hı hı. an e, bütün Peki, dükkan dumanla kaplı bu durum dışarıdan çok belli olan bir durum mu dükkan dışında? Ya biraz dışarıya çıkıyor duman ama hani e, mete izin çekiyor mu yani? Çok aşırı belli olmuyor hı hı. ama e, çok uzarsa illaki birilerinin gözüne çarpar. Ya biz zaten dikkatli yani olduğumuz aynen. için hemen oradaydık. Yani ona doğru. Şöyle kapıdan direkt içeri giriyorum böyle. Hı hı. Bir sis var, değil mi? Hı hı. Dükkanın genel şeklini hatırlıyor muyum girdiğimde? Bir intelligent check atacaksın onun için. Ben de atayım mı onun için. Ben de beraber yapışıyorum. 15 15 attım. İnts miydi? 17. 15 1 18 benim. <gülüyor> Sen zaten içeridesin, değil tamam, mi? Ben de içerideyim, ben yani işte, şey ben yapıyorum. Kardenneso e doğru yere falan. Yok ben şeyiz şey Hepiniz atın, int ne, -in siz dağıtın. 11 artı kaç lan? İncin kaç olmuş? İncin. 12. Artı <gülüyor> 9 attım ben. <gülüyor> Kendim bastım fog'a mı? Tamam siz yani neler çekiyorsunuz? Memler hatırlıyorsunuz. Eee Elf ve Duru ile arkadaşlarımız. <gülüyor> Yani siz de az çok hatırlıyorsunuz ama mesela combat'ta e, bir yani veya işte bir bir aksiyon almak isterseniz yanlış bir şey yapma olasılığınız var çok güvenmiyorsunuz yani kendinize bazından yeniden aksiyon almak da. istiyorum evet. burada evet. Hala kordonların aras arasında bir şeye çarpana kadar koşuyorum. <gülüyor> Hayır <Harika. gülüyor> Müthiş bir aksiyon. <gülüyor> İçeri şey boğa saldı bir tane o zaman bir hitle başla Kaçtı benim hitlerim de 12 1'de 12 mi? Ha şey no, Normal 20 20'lik atıyoruz ya. <gülüyor> 7 Atak bonusum 6 <gülüyor> O da fena değil 13 ee, Koşarken Daha doğrusu Şöyle yapalım bir refleks çeki yapalım Bir dexterity Çeki yapmanı istiyorum Evet. On dört artı bir, on beş. Tamam. Güzel. Koşarken bir anda e, Koştuğun yerde değil de böyle gözünü Gözüne çarpan, böyle biraz sağında kalan garplardan birine fark etti. Yani Guard da böyle hani bir yere tutunmuş Hı hı işte kolon gibi bir yere tutunmuş yani Şeyin geçmesini, sesin geçmesini veya işte böyle Elini falan sallıyor. Hı -hı. Ya bu, bu ne amık falan der gibi. Hı -hı. Ee, bir anda ona manevra yapabilirsin yani. Tamam Eğer şey da yapıyorum. adamı böyle kolunu koyup bayıltmak istiyorum. Tamam o zaman. Ya da baltanın körüyle mi vursam çok. sert mi olur o öldürür mü ya? Abi onun da bir CTR'm var. Senler özellikle abi. Çok sert mi? Ya yok illa letal hani Ya bulan vuruyorsan yani? uçta. Tamam. Bu, yani tabsa hocada yani bir beyin kanamasından falan da öldürebilirsin adamı da. Hani korku da ölüyor falan. <gülüyor> Allah! Abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben diyor. <gülüyor> abi hani Dediğim gibi seçebilirsin. <gülüyor> hani letal vurmak istemiyorum ha, Tamam yani Bilesinden. Letal vurmayacağım, baltanın körüyle koyacağım <gülüyor> yani söyledi Tamam O zaman önce avant... ee, Zaten karambol olduğu için bu hata her türlü vurduğun kabul ediyorum ee, Bir damet zarı at o zaman 12-2 5-4 9 yani adamı bayıltmaya yetmedi vuruşun hı hı. ama en azından sersemlettin, yani e, adamı koşarak sütuna dayadın Adam zaten da neye uğradığını hı şaşırdı hı. böyle e, Ama bir yandan bağırmaya da çalışacaktır hı hı. Aksiyon alabilir miyim orada? Bir sonraki de. Tamam. Devamlı. Bir şey, bizim sesleri duymuyoruz. Sonuçta adam bizim, bizim adam dövüyor. Zaten bir ses Göremiyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> ki. Şimdi zaten adamı hal, paldır küldür bir yere şey yaptınız ha. yani. Bir de bir bu ya. sahnelik açıklayacak bir şey. Aslında sen ha, de yani. o anda bir aksiyon alabilsin yani. İşte ben şey girdim, hözürs diye Hı. koşmaya başladım. Ha, bu, bu, bu, Kaç topu. tane guard olduğunu biliyor muyuz içeride? Dört veya Dört. beş tane. Tamam. tamam ben o zaman şey yapıyorum ya. Ben şimdi ortamı, daha süper ben böyle görmüyorum ya, bende çok fazla. Şöyle bir arkamı yokluyorum hani bir şey, bir guard var mı yakınımda falan diye. Yakınları meyazdan şöyle iki taraflı sağ solu evliyem. Ee, evet arkanda bir e, en azından bir. Ya yani şöyle rüzgar. elim çarpıyor mu diye sadece. Bir rüzgar böyle hani bir başkasının rüzgarını hissediyorsun. Tamam. Yani o zaman direkt abi direkt arkamı dönüp adam böyle direkt şey boynundan hani arkasından yakalayıp boynunu sararsın ya. Boynu. Aynen. Tamam. Strength check yapman gerekiyor onun için. Anladım abi Ya deneyebilirsin. bilmiyorum Yo deney... deney Tamam ya deneyeceğim Tamam oku Sen böyle şey yaparsın Evet 20'miz var CTR CTR çok az Evet Ama yapabilirim belli de olmaz 6T kuvveti var artı 1'i var Tamam 15 İnşallah 20 atar abi Sen bu işi biliyorsun yetk Kaç at? 20 at! Yemin ediyorum 20 Evet, oyunun ilk kritik <gülüyor> oyunun <gülüyor> Evet. Ee, adamı arkadan boynundan yakaladığın gibi tek harekette e, direkt boğarak adamı yere indirdi. Da evet. ee, adam yani bilinci de kapalı <gülüyor> hiçbir şekilde. Evet tamam. E, Gitti yani adam. Ben de abi. Ben daha o sırada bu sesleri duyuyorum işte biri bir tarafta bir şey birinle yapıyordu. Zaten benim koştuğumu gördün Evet evet gördüm beraber girmişlerden. Ay o ee, olayydı. Sesinin de o şey adamı boğaz şey yapma boğazlama. Bilmiyorum e, onu gör e, onu göremez. Duyuyorum ama yani herhalde. Ne olduğuna şey yapamazsın. Yok o kadar? Bunu biliyorum sizin oturduğunuz yerleri falan biliyorum. Hmm. Ee, daha önce baktığım için içeriye. Ben de e, çekeceğim abi. Çevreme yani çekicime elimi alıp, çevreme şey yapıyorum, sallaya sallayayım. İvaaa! Gidiriyorum. Bravo. Evet Evet. Önce o zaman sen de bir hit zarı atarak. atarak. Evet. Hepimizde Hiç bir abi. saving <gülüyor> drop at yok arkadaşlar. Şirin dövecek ya. Gezi şu kelfi yedi, falan kesti ya. Yedi artı dört geliyor. İyi ne bir atmadı, bir de atamıyorum yani. Bir saniye CTR'ye basmıyorum ama. Bir atsaydın sen gezi yaptırdın mı? artı ha ona bakacaksın. Hayır 6 koyuyoruz 7 artı 10 diyorum. Şey yani, o ya çekicini sallarken eee etrafa çok dükkandaki heykellerden bir tanesi <gülüyor> <de> <gülüyor> <gülüyor> ben de gard gibi dükkanı yıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bayağı böyle koydum bir tane heykeli Parçalandı yani <gülüyor> çok acayip. <gülüyor> ya ben de benim kalkıp çekiyorum. Böyle gardlı mı tarafa doğru hani bir şey var mı böyle yumuşak bir şey göle gideyim. Bir şey alıyorum yumuşak. <gülüyor> Stevato da <atı> geziyor. Counter <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> At bir. gelme <gülüyor> maalesef. Abi, abi çok. Aslında keşke şey yapsaydım ya. Cevelim fırlatsaydım random. Bir <gülüyor> yaptım. Tertemiz <gülüyor> <Aa>, bir <gülüyor> adım. <yaptım>. Benim böbreğim <gülüyor> ağlanıyor mu? Böbreğimi alıyor burada. <gülüyor> Ameliyat <gülüyor> yaptırdılar. <da. gülüyor> <gülüyor> Yani ya bizden birine de ya dükkan sahibi olmaz bıçağı herkes. sizden birine geliyor abi. lemi ölüyor. Lemi kesiyordum. Hayda. Sizden. Yok, bir... ben <gülüyor> barda oturuyorum gözünüz Abi. Bunlara sapladık. 1 2 3 4 5 6. 1 1 komo. bıçak. Atıyor mu? <gülüyor> Ya yani şey tabii direk ona vurması gerekmiyor. Bir hit zarı atacaksın önce. Oldu. inşallah yemem ya. Yani. <gülüyor> 20 abi. Kritik vurdun elim. değil mi? O 0'ydı. <gülüyor> abi 9 zelti var adamın zaten. <gülüyor> yani Şöyle Şuhalete kesin yattı şu an. Allahümme sahne. Dayım <gülüyor> şu an kesin yattı zaten. Kurtulaj yattı. yattı yani şu an şey dans ediyor. Bana iş çıktı. Baya abi adamın gittin arkasından hıtak diye yatmıyor <gülüyor> <sattım. gülüyor> Ulan yatmıyem o kadar da de değil yani. Yok abi baya gitti yani. Baya sıfıra düştü yani. Ya. Kaç demeci var ki? Oğlum hayvan gibi deveci bak ne sik gibi tane bu sapladı ne bu Oy <gülüyor> oh, <you> ya ya ya ya ya normal kombat olsa vuramaz kimse ya <gülüyor> Abi. Burada abi seyircilerimize şunu yani dinleyicilerimize şunu hatırlatayım. Kel alflerle oynamayın. <gülüyor> bu bir gerçek oldu <gülüyor> abi şu anda. <gülüyor> evet <Ben> anladım yaptım. Acaba bir sefer kırsap. Yani böbreğime aldı yani. Ben aldına oldu. Anlayabiliyor <gülüyor> E tabii ki sapladıktan sonra anladık. <gülüyor> <ya. gülüyor> ben süpür pan ne diyor böyle zaman. Ben böyle aman. <gülüyor> <gülüyor> Senin yok, sen daha kapalıyım <gülüyor> kaç. Sen kimi saptadın? Si <gülüyor> kimse saptadı <gülüyor> görmedin. Bu arada hayır. Bence bir persept çıkadı. Hayır ya. Hayır. <gülüyor> saptadı ya. Kimse görmesin diye atıyorum Öyle ben. Belki bana bir doç muç falan imkanın yok mu ya? Yani? Ya zaten gayet yani, ya yani kimse, hayır, kimse yoksa yani, görmüyor ya. Ve yumurta attı bir de yani. Evet, evet. Bu arada <gülüyor> bunu kimse görmedi <gülüyor> değil mi? Yok. Oğlum <gülüyor> ben de yok. saving throw atayım. Belki ben de yığıma atacağım ya. Tamam. Kimse görme ben yapmam. Zaten şöyle Sen guard'ı İndirdin, Aha. daha Hı -hı. bana saplattığın anında böyle direk saplattın <gülüyor> Yerden kalmazsa sıkıntı yok uçak ya Tam level 2 oluyordun ki Eks kaydı Eee bela kağıdı yırtıyor mu? <gülüyor> bu arada yani şey diyeyim mi? Direkt Kaç vurunca tek yudun? 18 vurursan direkt insta kill gibi Yok o kadar vuramaz zaten de Yok bu ee... Şöyle Allah razı olsun. Adayım, yedim. Yedim. Abi suç seni fudo atmayacaktın yorum. yani. Allah Allah. <gülüyor> Adamları alındayım diyoruz. Orada baktı. Neyse devam edelim Şimdi ee, God yani God eğer God. combat devam ederse tur. Her Oğuz'a geçti de Oğuz atacak. Evet, evet. death saving atacak. Yok ben adama hmm. medicine falan atamıyor yani, musun evet deneyebilirsin bunun yapmayı yani bir dahaki anca hani hmm. tam orada tur orada. şu an? <gülüyor> İfkim aksiyon almıştı. Garda Garda yok. şu anda. Şimdi vah ee... <gülüyor> hayvan ya. 2 tane guard kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Birini ben duvara vuruyordum. Onların ağacında mı iki kaldı? Onların ağacında. He. Kaldı. Sen bir tanesiyle kal. seninle kapışan adam ee, yani hala boğuşmaya devam ediyor, senden kurtulmaya çalışıyor. E, strength zara atacaksınız. Senin bir, bir parça avantajın var burada tabii ki ama yine de benzer. Biz Ben araba. mı? atıyorum 12. Kaçı attı? İki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> attı. <Yaptın. gülüyor> evet, adam senin şeyinden kurtuldu, gripinden kurtuldu. Ve e, hemen kılıcını çekti, sana atak yapıyor. Şöyle gibi. <gülüyor> gibi bir ilgim oldu. <gülüyor> 14 artı 2'si var, 16. Vuruyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta yok ediyor <gülüyor> ya. O zaman... Gittim adamı. Dost adamı tekledi. 2 artı 2, 4 damage vurdu bu kılıç darbesi Devam. sana. Ve Bunun böyle adamı göğsünle adamı. Ya, <gülüyor> Allah Allah. ya böyle adam senden kurtuldu Direkt kılıcını çekti Hatta direkt çekerken böyle Çekerken şöyle sana bir hamle çizik yaptı attı. Ve şöyle baştan aşağı Böyle bir çizik Güzel güzel yiğidin markasalık e, Senin diyor. direkt açıklık oldu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor> Baya delik var Baya delik var arkam yani. gözü, Arkadan gözüküyor <gülüyor> Şurada ben şey miyim? Şurada böyle boş boş salıyordu. O bir şey mi, çekici mi? Sis biraz azaldı falan ufak seçmeceler ya da senin yanındakini ne falan. Herhangi Yok bir şey istersen alacaksam ilk bana geliyor zaten. Yani. Sonra sana gelecek. İlk diğer gart da e, bir sadece atak deniyor yani bir şeylere vurabildi mi? Birincisi boş gezmeye devam ediyor. Evet, diğeri yine içinizden bir tanesine vuracak. Yine aynı şeyi de tabii ben yarıyı yarıya 1 2 3 4 5 6 şeklinde. Soru soru. Şey yapıyor 5 geldi. Bana vuruyor. Evet. Yani sana yani e, birinin yerini sana, öğreniyorsun. Yani <gülüyor> en azından daha anladım. doğrusu şöyle sen sonuçta şeyi yere düşürdüğün için o sese doğru gelen bir Aha. tane guard sana doğru bir hamle yapıyor ve tabii ki de düşük attığı için yani sen e, Yeni beni diyor Dwarf içgüdülerininle adamın geldiği yani direkt şöyle kalkanını çektim. Adam vurduğu anda direkt kalkanımda patladı. tabii ki de aksiyon oluyorum ben. Şey yapıyor. Evet. bana dönüyor. Dönmüyor. Yok. Kimdirsin ben sen ben mi Ben ya? Evet. Sen ölüsün. Adamla zaten Hayır, daha önce de ricapmıştım. Hı. -hı. Baltam elimdeydi miydi? Evet. Ya bilmiyorum. Elimde. Baltanla mı şarjladın yani? Adam böyle baltayla mı bunu yaptı? Baltanın körüyle koymuştum. He, tamam. bir. <gülüyor> Yo, bu bu bir tane yok. Bu tabii kabloyla şarjlandı yine nanletal. Yani Bak sıra onda. İlk onda. Tamam, yapıştırdı. Ondan sonra ben yaptım. 17 6 vurdu. Tamam, +6 vurdu. Yine nanletal olmasını istiyorsun. Nanletal vurdu yani. O zaman bir 20 daha at. 18. Tamam. Demeci atıyorum. Demeci atmana gerek yok adamı yapıştırdığın anda böyle baltanın şey, altına koyuyor böyle ya götüyle kankim. adam steel şöyle bir kafa gitti zaten Aha. yavaş yavaş eriyerek böyle yere çöker. Şey, düşerken böyle şey ses çıkarmasın diye tutarak indiriyorum adam. <gülüyor> tamam olabilir. <gülüyor> Çok da zeki canım. Şimdi, şimdi ben de değil mi? Ondan sonra anlamasınız. Ben bir zar atacağım kardeş. Aynen sen bir önce dead saving atacaksın. Eminlik <gülüyor> mi bu yine? Evet. Onu on ve üzeri atarsan <gülüyor> bir tane save <gülüyor> alıyorsun. Adam öldü ya Ya her oyun bir kereyi yapmak zorunda mıydı? <gülüyor> Dostum ölmesi daha büyük bir acı ya 15 tamam, ya aldım. Tamam. Ben direkt bağırıyorum Aa Steve ne oldu sana Ben böyle şey ölüm dökeğinde böyle sayıklıyorum <gülüyor> Ama bilmiyorsunuz ya seni yaptığınız Şey, şey, ya. şey bağıramam <gülüyor> be Steve Sarıdaki hem de benim kendi kızımı sokmuş falan Hahahaha <gülüyor> <de. gülüyor> <gülüyor> nereden buldu <buldayım>, ipten <nereden gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada o yaktığı için sis dağılıyor mu? Yok o sonuçta büyülü bir şey Şimdi bende adam, adam böyle ufakta direkt hani Madison şey yapmaya çalışıyorum Tamam çalışıyor, at böyle. bir medicine check-out 8 şey. artı... Yüzdüm kaçtı lan bende? Oğlum Madison şurada Artı 3 11 on Tamam onu geçtiğine göre Stabilize ettin adamı. Oh. yani en azından Hani Hayır. kanamasını falan durdurdun. <gülüyor> gün That's artık save atmasına evet, gerek tamam. yok yani bu arada benim bardem hepsini evet. duydu değil mi? hepsini duyacağı şekilde bağırdı bütün gücünle bağırdı tamam <gülüyor> bir tane <gülüyor> d4 zara atıyorsun şimdi bu e, kill health yok health değil bu e, oğlun kendine gelme saati olacak eyvallah bir saniye evet. bir saati evet. tamam ben böyle stabiliz oluyorken a <gülüyor> a a a diye böyledim <gülüyor> ve <gülüyor> ben, uykuya daldım bu adamım <gülüyor> sırtım aldı artık hani böyle. Lan kombat bitmedi lan. Olsun. Bir saat oldu. uyuyacağım. Merak etme ya bir şey olmaz. O zaman eee hmm. şimdi eee en azından kutu kutuya gibi bele çekeyim ya. Böyle. Tamam, iyi. Eee bu arada eee tam siz de ben ben. Stan, hata anladığın herif işte. Hı -hı. O sırada ben de hammer'ımı çıkartıp herife doğru <gülüyor> saldırıyorum. Tamam. At bir tane. 20 atıyorum. Evet. Kolun kısa kaldığı için adam, adamın önünde adam böyle baya bakıyor. Önünden geçti yani. Böyle şey değil, Kafamı tutuyor. Böyle ben vurmaya çalışacağım. <gülüyor> Mesafeyi ayarlayamadın yani. Evet, evet. Hep cücelerle kapıştığın için yani <gülüyor> humanla kapışmak zor geldi yani bir süre. Ben tekrar sallayıp böyle şey yapıp pulum yetiştirdikten sonra tekrar kalkalımdan kapanıyorum Bir yana <gülüyor> Ee, bu sırada abi e, sen, zaten başka bir çiçeği mesela kalmadı. Tamam. Sen e, tam böyle hani ne oluyor falan etrafa baktığın anda hani şöyle bir kafanı hani böyle bir arkaya doğru çevirdin. Tekrar baktığında bu daha demin seninle kapışan adamın Aha. karşı duvara yapıştığını gördün. Bayağı adamın duvarda böyle asılı kalmış. Sonra bir daha kafanı çevirdiğinde Lemin'in yanında olduğunu gördüm böyle ve ama ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok Aha. sadece bir anda yanında beliriyor ve o, o ya yani ve bunu sadece sen gördün ya yani başka hiç kimse hı hı. de görmedi. Cadey mantrik kullanmış gibi. geldi yani. <gülüyor> ve ondan sonra da yavaş yavaş <gülüyor> siz dağılmaya başlıyor. Hı hı. Gark kaldı he? Gark kaldı mı? Normalde bir tane daha, daha kalmış olması lazım ama baktığınıza göre o da ölü ee, yani hmm. Lemmin'in onu da hallettiğini burada Ben şey adamı adam oturt böyle gitmeye çalışıyorum. Yani... Zaten biz dükkanda olsak Lemmin her şeyi halledecekmiş ne <gülüyor> <gülüyor> Biz birbirimizi falan bıçaklıyoruz. Bu da kimseniz mi? Bilmiyorum, no, no, no. efsane. Yani şu gerçekten yani başka hiçbir hiçbir diyende oyunlar gerçekleşti. <gülüyor> böyle bir şey gerçekleştiyse bize ulaşın. Şey, yani evet, lütfen yorumlardan <gülüyor> yazın. Kanalda step atarak gezer. <gülüyor> yani bu bu aksiyon saçma ya. Yani. Bunu yapmasan hiçbir şey olmaz. Sen niye böyle geziyorsun ya? <gülüyor> Sanki elinde elinde kenebek var ya. Hayır, ona Hadi onu yaptım. Bir atması ayrı bir şey. Evet. Sonra seni sekiştiriyorum. <gülüyor> eee. Ne? Şey şey ne? Ne? <gülüyor> Adam dövcek, <gülüyor> Allah Allah. Bak, böyle pek yedi. Allah Allah. Destek atmadım. Böyle de Bunu pışaklamışlar. Adam de getirmek evet. istiyor. iki tane canlı var. Ee, yani bir rahmetlinin... <gülüyor <gülüyor> evet. Bir de... Barbar'ın... <gülüyor> Bayılttığı diyeyim. Siz kapandıktan sonra, şey, yani siz dağıldıktan sonra Lemi hemen gider, işte e, pencereleri falan böyle yukarıdan bir e, tahta gibi bir şey de böyle de, evet yani kepenk işi İşin içerisi görünmeyecek Aha. bir şekilde, her yeri kapatmaya başlar. Ee, size, sana doğru döner ondan sonra, arkadaşının durumu nasıl? İyi iyi ben onu şey yaptım. İçindeki <gülüyor> buradaki. <gülüyor> <gülüyor> de Benim kılıcım lan buraya, buraya koymuş ve çalmış herhalde Gittim Her şey, adamı stabilize Sen kılıcı çıkart, o adamın ha, içinde tam. mi tutucan kılıcımı almasın Ondan sonra dedim ben adamı stabilize etme ama başardım dedim Üstüm bedesini hittir dedim tamam. sen yasındayım Demi gelir yanına şöyle Yaraya doğru bakar Tamam en azından yaşayacak Aşağıda işine görürler Ben böyle adam aa ben al, bir ya. yandan ağzımın içine sayıklıyorum seni <gülüyor> <gülüyor> Senin sen bir bilgin yok de böyle <gülüyor> <gülüyor> O kimsen onun adresi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sayıklıyorum <gülüyor> Ben de bunu tekrar söylüyorum Bunu kim yaptı sefer adam O bak geldim <gülüyor> şey falan böyle <gülüyor> daha hep benim arkadaşlarım burada yapıyorlar <gülüyor> Allah abartıyor <gülüyor> <hiç>. <gülüyor> şey diyorum gençler gelemezim de madem en azından bir yere falan yatıralım ben de diyorum işte bir hilelenecek durum var mı yardım eder mi ya diyorum herif kötü durumda diyorum şeyi batma yer çok herdedir bir sertek eline gelir yani ha okey O zaman bırakalım uyusun ama, <gülüyor> ama deme şey e, ben jorga dam üzerine örtüyorum Ben Buranın sorunları, yani hasarıyla ilgilenirim. Siz arkadaşınızı ya Ben de şey diyorum, ya biliyorum sormaya diyorum zaten geldiler şurada bir heykel vardı ağzını sıçırdı. Atla, atla. Bunu ara ara yapıyorlar ama istediklerini alamayacaklar, merak etme. Amaçları da neyi dükkana konmaya çalışıyorlar? Ve bunu tekrar zamandan beri başarıyorsunuz? Bayağı birkaç aydır buradalar. Yani bizim bir şekilde niyetimizi bildiklerinden şüphe ediyoruz ama böyle bir şeyin imkansız olması lazım. O yüzden sadece amaçlarının burayı almak olduğunu düşünüyoruz. AVM yapacaklar galiba. <gülüyor> Orasını bilmem artık Ben de bu tutuktan sonra bütün kartları gidip böyle eşeğe mi deneyim ben de Bu canlı olanlarla ne yapacağız? Sanki... Fazla tehlikeliler Ama bilmiyorum isterseniz aşağı götürün size kalmış Bize iki tane şey verildi yani Valla ben üstüne arayamadım yani, kartların üstüne yani, arayalım İlk yanımdan çıkarttığınız sürece şu ölenleri Aha. de bir yere artık gömüyor musunuz atıyor musunuz bilemem ama bunları buradan çıkarttığınız sürece ne yapacağınız size kalmış. O zaman diyorum ki geceyi Dur, bekleyelim. Vallahi ben, ben, ben bir um atıyorum <gülüyor> ben de bir böyle tanıtıyorum <gülüyor> <Nasıl, gülüyor> ne var. <gülüyor> ne gerek var? Nasıl monkarım <gülüyor> <Nasılsınız> ya? Ya? <gülüyor> ya belki böyle <gülüyor> böyle bir aksiyon <gülüyor> yapamazsın <gülüyor> yani. sen. Hayır bak. Ben belki metf falan vardır hani ne bileyim yapıştırılabilir bir şey falan vardır böyle bir Daha e, tamam, loot olarak değil yani e, o zaman. Ve bir alt tuşuna basıp bir şey düşmüş bir diye bakıyor. <gülüyor> şey yap şey yapabilir o <gülüyor> çıkartıp e, bizim merkeze götürme gibi bir şey. Yani yapabilirsiniz evet. Tamam o zaman bundan huzurlarını çıkartalım. Tamam. Ben de gideyim birkaç tane tabut getireyim bunlara. Tamam. Ne olursa olsun <gülüyor> gel biraz yapmamıza gerek var mı ya? Yani? Gömülmeleri gerek. Anlıyorum. <gülüyor> <Tamam>, Sen <tamam. gülüyor> ince çizgin. Bu arada Abi. siz e, şey yaparken Lemi de dükkanın ortalarına doğru gider. Orada bir şey yapar. Ne yaptığını görmezsiniz ve yani böyle duvar hafiften aralanır böyle orada hı. ve oradan aşağıya doğru inen bir yani yeni bir yol görür. Hı hı. Orada gizli bir geçit. Yani. Kartlarda hiçbir şey yok mu? O, hı? Ben baktım evet kartlarda hiçbir şey çıkmadı. Soycam eee zedar ki bu işlerinizi aşağıda görebilirsiniz. Burası aynı zamanda aşağıya da bağlanıyor. Buradan gidebilirsiniz. Aşağına evet. ayrı bir çıkışı yani. var mı diye soruyorum. <gülüyor> Dükkanın girişinin dışında yani aşağıdan da bir çıkış var mı? Var. Tamam. O zaman, tamam. O zaman e, direkt yani aşağıya şimdi... yani resurrection'a bağlan. Yani, tamam, yani. İki tane canlı vardı, iki tane ölü vardı guardlardan. Üç, üç, yani. üç tane Üç tane ölü vardı. Brezilya öldürmedik hiçbirini ya. Ölemi oğlum, lemi iki tanesini harcadı. Kaçıtı. Birinde şey harcadı. Yok beş şey yapmadı. Burada burata <gülüyor> O sadece beni harcadı. <gülüyor> o zaman <gülüyor> O zaman iki ölü, iki canlı var abi. Bayıltılmış. Umarım bende göz görsünüz dur aşağı. fok kalktıktan sonra gördük. Ha şeyini öldürdü. Ölü olarak aynen. De onların hepsini götledik mi biz benim sertelemek zorunda kaldım. Eksil dur. Eksil Tamam o zaman. Bu zırhlarını alalım Şurayı bir an önce aha, hepsini aşağıda düzeltelim taşıya. fazla dikkat çekmeyelim Ben de dükkanı tekrar açayım tamam ben o zaman mezar taşlarına ve tabut almaya gidiyorum abi <gülüyor> şu mermeri alayım ben önce aşağıda üst ürtle üst ürtle götürelim kaç kolda veriyor mermere işlenmişine 100 almıştım ona göre fiyatı sen normal bu değil mi işlenmemiş aha işlenmemiş ben canım 60 gol bıraksayın yeter iyi gelin. sen <gülüyor> tamam, evet. yapma bak şimdi kaç yıldır iş yapıyoruz boomerber 60 altın etmez o zaman bir haggling haggling bir at bakalım 20 sekiz <gülüyor> <gülüyor> hiç <kedi> altan, <gülüyor> bir şeyden artı almıyorum karizma artı bir dokuz dokuz 55'e 50'yi 55, e 50 55 yapabilir İyi hadi 55 altın olsun Mezar taşı 50 Kilo Mermer <gülüyor> Şuraya not alayım hemen Bir de onu baya böyle yanında El gezdiriyor var, yani. Aynen sırtıma <gülüyor> bağlıyorum böyle Biraz önce kombattan çıktı ve gayet soğukkanlı <gülüyor> merdivene yürüyor böyle Tamam işte benim şeye gidiyorum Tabut nobut getirmeye Murder face gerçekten Adamın tokatları strek falan kısıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ellerini falan böyle Çalışıyor mermer üzerine <gülüyor> Daha iyi tokat salınmak için. O zaman siz de tamam. aşağı yukarı kartları aşağı indir. Aşağıya... Şu defa şu defa İlemi de böyle bir yer yer bir pas pas falan atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben evet. bu olaylar esnasında aşağı indirdikten sonra Lemi'nin yanına çıkıyorum o şeyi e, konuşmak istiyorum bir İlemiyle. Ee, kendi gücü hakkında bir soru sormak istiyorum ama bunu çok naif bir şekilde soruyorum. Nasıl soracağımı bilemediğim için rolünü yapmıyorum şu an İnci, <gülüyor> inci diye konuşup böyle. Ya Rays, o neydi Şimdi değil Evlat. Dükkanı açmam lazım. Pekala diyorum. Pekala. Tamam. <gülüyor> Bizim yanına iniyorum ve adamların gönlendim artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üzerlerinden bir şey çıktı be yani, i̇şte, bir mektup yani. için ya Benden de de mektuptur falan filan özel bir mektup Ya da şey. iyi bir yani farklı bir item gördüğünüz yani için de Zaten kalan bir ekipmanı büyük ihtimal şeye bıraktık Resor Action'a bıraktık Sadece üzerlerinden e, bir takım yani hepsinin üstünden bir rozet e, buluyorsunuz Bu bulduğunuz rozetin de bir e, aslında history check atabilirsiniz bunun için hepiniz 16 artı kaçlı var? Artı bir. 15. 17. 13. Tamam bu. Senatman. Tam da ben... ya. o yatı yatıyor. Yat, yat, adam sözcü i̇şte. zaten. biri. Bunu Lady Pandora'nın zaten karavanında ar aracında gördüğünüz şu şekil Aha. bu. Yani onların askeri onun çalışanı olduğuna <gülüyor> dair. Bir rozet olduğunu fark ediyorsunuz yani bunun. Hani birbirleriyle demek ki yani askerler bu şekilde ayrılıyor. Ee, yani kiminle çalıştığı evet, belli yani. O zaman birer tane alalım da belki şey olur. Bir zamanı gelince biz sinik minik atarız, bir şey Anladım. olur. Rezor action'a bırakalım ve istiyacımız olsa alırız. Bak, Yanınıza taşımadım bir anlamı yok onlara. Çünkü beşer bir yerde gidecek, alın üstüne para Doğut, heyekele, evet. Direkt cinayetler. Bu arada, ben, <gülüyor> bu arada ben mekanda yokum, siz takılın yani. Ben <gülüyor> toplantıya gittim. Ha. O zaman ben diyorum ki e görürüz reaction'ı bırakalım. <gülüyor> Aklıma böyle fikir geldi diyorum. <gülüyor> Buyu geldi. <gülüyor> ne no mecale? sen eğer öyle şey düşünüyorsan. Ha, hayır yok otur, ben bunu söyledim ya. Yatıyorsun ya. Yani Bir tanesini yani. cebime atıyorum ben abi evet. Tamam. Bir şey değil yani nasıl götürürüz 4 5 tane bir tane bayılmış her Abi şu aşağıdan çıkış var işte bunları evet. e, karanlık olunca bir şekilde çıkarırız. Hayır böyle. abi direk <gülüyor> şimdi her şey Hayır ha, tünel tünel abi, direkt o okay, ha, tamam tam tam direkt oradan ordan nasıl taşıyacağız işte. -10 -9 -1 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse 9 ya. abi sürükleyeceksin falan Neyse o kısmı hızlı geçelim ben de tabutları alayım geleyim. yani şey ya. yok yani. Ki hatta bu bölümümüzü de ee, şey yapalım. Oğuz'un yattığı, Oğuz'un öldüğü evet. <gülüyor> bölüm, bölüm ayıncı bıçaklandığı rakibinin. bu bölümün başlığı bu olacak, değil mi? Evet. Şey. Ayıncı bıçaklandığı. Ee, bir trail ya. <gülüyor> Ayar <Aynen>, bir <trail> <gülüyor> <var>. <gülüyor> evet. Nasıl nasıl şimdi çekirdim? şu an o zaman ilk downtime'ımızı da burada evet, belirlemiş olduk. Yani downtime dediğimiz şey Şimdi siz burada dinleneceksiniz, geldiniz, dinlendiniz, hani olayları anlatacaksınız, ne oldu, ne bitti. Ben inşallah kalkacağım burada. <gülüyor> Umarım uyanırsın, evet. iyileşirsin yani. Ee, bu yaklaşık bir gün içerisinde ne yapacaksınız? Hı hı. Neye mesela bir bir şeyden bilgi almaya çalışabilirsiniz, belli bir konudan hı hı. veya işte merak ettiğiniz. Veya ne bileyim, belki mermerlerden mezar taşı yapabilirsiniz. Yani... Hiç belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Para kazanabiliriz falan. Yani e, belirli şeyleri araştırabilirsiniz. Size kalmış burası. Anladım. Tamam ben uyandıktan sonra e, Yani eğer bir saat içinde bir saat attı diye hatırlıyorum. Evet. Uyandıktan sonra eğer ayaklanabiliyorsam inşallah e, Bu e, şeyleri Dolaşmak istiyorum. E, işte müzik alakalı veya sanat eserleri satan yerlere dolaşıp işte bu elimdeki şeyi hani bununla ilgili bir bilginiz var mı diye böyle gösterip bir şeyler öğrenmeye çalışacağım ama herkese de göstermek istemiyorum yani böyle en azından biraz güvenebileceğim tamam. tipler olsun. ve onu kimin bıçakladığını <gülüyor> işte böyle araştırmadığı için hiçbir sorunu yok artık. Yani bir de benim bu videomu bu hangi bıçakta oluşmuştu bu Bu sizce bir kalf yarası mı yoksa? <gülüyor> Bu arada senin bu yarandan dolayı e, önümüzdeki sesyonda bir ufak hani sakatlığın evet. olacak. Cripple oldum senin önceden şakır. Kolsuz Ivor <imar> falan. <gülüyor> bir dahaki oyunumuzda eksi 2 HP ile oynayacaksın. Harika zaten yani, 9 HP var. Evet. Yani, yani Max City'de olarak oynayacaksın evet. bir sonraki oyun. O iyileştiğin zaman e, tekrar normale tamam. döneceksin. Bir de, de de, bir de beni şey e, tekerlekli samayede itmeyi istiyorlar. <gülüyor> evet ben de şey diyorum ya, ya diyorum beyler, durumlar sıkıntılı ha. Biz böyle toy toy takılamayız diyorum, bizi burada yerler. Bak diyorum adam ne hale geldi yani. Bir... <gülüyor> ben, ben de atıştırıyorum. <gülüyor> ben de bir anlık uyanıp şey diyorum, o karşı düşmanlardan dolayı değil. Tekrar o yüzden diyorum biraz daha hazırlıklı olmamız lazım diyorum. Artık nasıl hazırlıklı olacağız, çalışacak mıyız, aytın alacağız, paramı kazanmamız gerekiyor. bu şey yolları düşünelim diyorum. Yani kendin tabii ki training yapabilirsin, evet. yani, yani, belli bir konuda yaptığın trainingler, hepsinin farklı sistemleri var. Arttırıyor ee, Sana yani evet, kaynak olarak geri dönüştürüyor. Sonra Oğuz hemen bu Hı. şeyle ilgili bir 20'lik zar atıyorsun Heh. önce, downtime tamam. zarını atıyorsun. 20 da ee, gördüğümüz olsun ya. 15. Yeter. yeter. Evet sayın dwarf. Ne yapıyorsun downtime'da? E, downtime'da ben abi şey yapmaya çalışıyorum. E, gidip kendi ekipmanlarımı bu simitçi abi var ya tanıdık zaten Hı -hı. iyi de davranıyor. Ekipmanlarımı geliştirmeye çalışıyorum e, aksımı cavelini mi? Çok e, pahalı da bilelim, mi? Daha, Daha bir şey biraz şey arkaya. Ablam. Hani adam sana bomba Hı, yapacağım dedi işler. ya beleşten dedim oh, Hayır iş şey ya o <gülüyor> Bir hayır iş işi alırmıyız? Yani şu an onun için biraz erken en okay. fazla sana e, bir takım Bak o zaman şey yapıyorum evet. abi e, Pazara çıkıyorum, pazarda e, al sat işinden kar etmeye çalışıyorum 20 gold'um var işte bir şeyler alıp Oho. Onları şey yapmaya çalışıyorum Adam mısın? zengin ya zaman, çalışıyorum. Trade para diyorum sana o zaman Bir sende 20'lik zar patlat bakalım Hemen geliyor 19 Oo iyi kazandı Adam iyi para alacak bu işte. Evet Ben Training yapmak istiyorum ee, Bu Becip müzikle monkey nasıl birleştirdiğimi araştıracağım Bir de ufaktan bir de Barkley'e gidip gitme şansım varsa Tamam Bu bov olayını Zık. Bir bov olayını güzel artık yaşayıp şöyle bir şey bov, Bir de bu hattablık olayını araştıracağım ondan biraz para kazanmak Tamam. At, at bir zar. Hattatlık nedir ya? Ama <gülüyor> öyle yani. Kaligrafi değil. Allah hat Allah. Yani. Adam Kur'an falan yazıyor değil mi? 17 attım. Ben kesin düşüke şey şey atacağım. Ya e gibi tabii, bir zı -zı Zamanın kalmıyor herhalde. Çok iyi çünkü var ya. O yok yani o kadar vakit yok. Ben ben şöyle yani "Tu" yazıyordu yani, yani, Tabii tabii. <gülüyor> 5 dakika 10 diyorum. kalkıyorum için. Süleyman tuğrası <gülüyor> bana yazma yok Tamam. Ben de klasik mezarlık hizmetleri, insanları gömme, cenaze düzenleme falan. Mutlaka Tabii, de de bu işten ne kadar para kazanacağına dair bir zar atalım. E, bir geliyor Gel, hazırladım. 10. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bakıyor bir artısı var gibi ama. Nereden alacağım onu abi diye. Aslında bu baba işi olduğu için Artık... <gülüyor> standart 3 evet. gol yani kazandık tabii. Evet. Tamamdır o zaman burada bırakabiliriz. Evet. Güzel yaradı. Evet, bir önceki bölümlerimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Bize... bütün podcast kanalları. Evet, olarak. bütün podcast kanalları doğru. Apple Podcasts. E, başka blogumuz da var bu arada. E, Blogumuzdaki gir, girmeyin bloğa falan. Bir de saklısı bir şey yok yani. Olmaz. <gülüyor> Sri Lanka'dan takipçilerimizi e, buradan selamlık gönderiyoruz. Özellikle Gökçe hepinizi öpüyor Sri Lanka'daki kardeşler. Sri Lankalıları duayı evet. severim. <gülüyor> Ee, yani yüzden... ne yapıyoruz yani bildilerini. Aynen. Ee, <gülüyor> sosyal medyada da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Instagram'da ikimiz de ikimizi podcast. Evet. Diğer kanalların hepsinde ikimiz de ikimiz ama ikiler sayıyla. Bunu sakın unutmayın. <gülüyor> Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.